Üçer Rabbimiz Bakara suresinin 103. ayet kerimesinde: "Vallu anhum âmanu ve tquo, l-mathûbun min ândillahi khair, lou kanu yâlemun. Şayet onlar iman etseler ve Allah'tan hakkıyla koksalar Allah'ın haramlarını helallerini korusalar haramlarından sakınıp helallerine helallerine bakarak helal yoldan yiyip içerek helal yoldan insanlara muamelede bulunarak hayatına helallerle Yön vererek Yaşamış olsalar Bu onlar için Allah katında Çok büyük bir hayırdır Çok büyük bir Güzelliktir iyiliktir. Lev kânû ya'lemûn Keşke onlar Bu gerçeğin böyle olsalar Olduğunu Dünyadayken bilselerdi Öldükten sonra zaten herkes yakin ilim ile bilecek ki Dünya ve içindekiler sadece bir imtihan aracıymış Dünyanın malı, mülkü, zevki, sefası, makamı Sadece bizim imtihan olmamız için Geçici şeylermiş, bir rüyaymış O gençlik, o sıhhat, o afiyet Bir rüyaymış Yerleri delecek gibi yürümeler, kasılmalar bir rüyaymış. Her şey gerçek değilmiş. İnsan öldüğünde bunların böyle olduğunu anlayacak. Adeta ölüm bir rüyadan uyanış hali olacak. Keşke insanlar bunun böyle olduğunu bilselerdi ölmeden önce. Ölünce zaten bilecek, görecek her şeyi. Bütün sırlar ortaya çıkacak. Bütün gerçekler bütün çıplaklığıyla göz önüne gelecek. Ama bu gerçeği görmemizi sağlayan şey muhakkak ki imani konuda eksikliklerdir. Dünyaya aşırı bel bağlamaktır. Tulul umur dediğimiz bir şey var. İnsanın Ömrünün, kendi ömrünün çok uzun olduğunu düşünmesi. Mesela öyle olur ki adam gelir 90 yaşına, hala ölüm aklına gelmez, hala ben daha çok yaşarım der. İnsanlarda böyle bir duygu var, düşünce var. Maalesef bu düşünce ve bu duygu, ahirete hazırlık yapma konusunda gerekli ciddiyeti takınmayı gerekli ciddiyeti takınmaktan bizleri uzak tutmaktadır. Bu gafleti iman ile aşabiliriz. Bu gafleti dua ile aşabiliriz. Bu gafleti Allah'a yalvararak Ya Rabbi kalp gözümü aç diye yalvararak kalp gözünün açılmasıyla bu gafletten kurtulabiliriz. Bir insan ki her sözünden, amelinden hesaba çekileceğini bilse, şüphesiz buna inansa, yakın bir ilimle bunu bilse, o günahı işlemeden yüz defa, bin defa düşünür, en sonunda der ki, hayır, hayır, kendi kendimi ateşe atmayayım. Hangi akıl, İnsanın kendisine, kendisinin zarar vermesini ister. Olur mu böyle bir şey? Yapacak olduğum bu iş benim aleyhime olacak. Ağzımdan çıkan bu gıybet benim aleyhime olacak. Bu nemime benim aleyhime olacak. Bu alayvari konuşmalar, insanlarla alay etmeler, insanları küçük düşürmeler, onların namuslarını, ırzlarını, iffetlerini... Ağzımızdan iki dudağımız arasından çıkardığımız sözlerle kirletmemiz bizim ateşimiz olacak. Al bizim ahirette narımız olacak. Bunu bilen adam bunu yapar mı? Bir gıybeti yapan insan, bir iftira yapan insan yapmış olduğu bu gıybetle iftirayla işte bu benim ateşimdir. Ben şu anda ateşimi hazırlıyorum diye düşünse yapar mı? Yapmaz. Yapmaması lazım. Akıla engel. Akıl engel bu şeylere. O zaman niye yapar? Neden yapar? Gaflet. Gaflet uykusundayız. Gafletin vermiş olduğu büyük bir sarhoşluk var. Gerektiği gibi doğru dürüst. Bizi düşündürmüyor. Gaflet. Kalbin gafleti hiçbir şeye benzemez. Bazı sarhoşlar vardır. Sarhoş olur bir saat, iki saat, ondan sonra uyanır, insan gibi insan olur. Ahlaklı olur, güzel insan olur. Ama gaflet sarhoşluğuna bürünen insan, kendisine tövbe nasip olana kadar o sarhoşluk gider. O insan namaza da gelse, niyaza da gelse, gaflet kalbini kapladıysa, namaza bile gelse fitne için gelir. Çıkar fitne için. Böyle. Ama genel olarak sabah namazına, özellikle sabah namazına gelebilen bir insanda gaflet aşağı yukarı yok gibidir. Sabah namazı, çünkü her kalp sabah namazına kaldırmaz insanı, söyleyeyim yani. Gaflet çok azsa, gaflet sarhoşluğu çok az ise o insan o sıcak yatağından o soğuk havada kalkar, Rabbinin huzuruna gider... Alnını secdeye koyar, elini açar, duasını eder. Ya Rabbi biz neyiz ki sana muhtaçız? Ya Rabbi, aha vermiş olduğun ömür gelip geçiyor. Ya Rabbi halimiz nice ki? Ya Rabbi şu seher vakitlerinde sana yalvarmazsak hangi dualarımız bizi kurtarır? Hangi amelimiz bizi kurtarır? Yüce Rabbimiz buyuruyor. قُلْ مَا ma بِكُمْ bikum لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ De ki onlara ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbiniz sizi neylesin ki şayet ona yalvarışlarınız, yakarışlarınız olmasa Rabbiniz sizi neylesin ki o zaman Allah'a yalvarmak, yakarmak ilk, en büyük kulluktur du'a لُبُّ الْعِبَادَ buyuruyor Peygamberimiz Dua ibadetin lübbüdür, özüdür. İbadetin özü duadır. O zaman duayı sadece Allah'a has kılmak da tevhidin önemli bir esasıdır. Duayı sadece Allah'a has kılmak yani. Yani yetiş ya Rabbi demek başımız sıkıştığında. Sıkışmadığında da söyleyebiliriz tabii ki. Ya Rabbi bütün hayırları senden dilerim. Ya Rabbi bana yardım edecek yegane Varlık, Rab, İlah Sensin ya Rabbi Kullarım bana yardım edemez Kulların Ben boş para alabilirim Elimden tut beni karşı karşıya Yoldan karşıya geçir diyebilirim Düştün beni kaldır diyebilirim Ama Kulum efendim Kul bir tarafta Ben bir tarafta oradan beri yetiş ya falan beni kurtar dersem şirk olur Bunu defalarca söylüyorum Defalarca söylüyorum Evet, Allah, Allah, itiş ya Rabbi, beni kurtar ya Rabbi, imdat ya Rabbi, medet ya Rabbi, medet ya Rabbi, bunu diyeceğiz. Eğer bunun gaydosun dersek Allah razı olmaz. Allah razı olmaz. Bir insan ki dua'yı Allah'a haskılmaz, yalvarmayı yakarmayı Allah'a haskılmaz, öldüğünde işi perişandır. İsterse. 24 saat namaz kılsın isterse her gün oruç tutsun isterse bütün malını Allah yolunda sadaka versin bir insan ki duayı Allah'tan başkasına haskılır, haskılar, onun yeri Allah korusun Tehlik tehlikededir çok büyük tehlike değerli müminler bunu kalbim sızlayarak söylüyorum neden bu hatalar var içimizde var bu hatalar var bu hataları yapmayalım. Yapmayalım bu hataları. Evet. Bugün bu kadar yeter. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in